aydın bugün 29 ekim cumhuriyetin kurtuluş yıl dönümü umuyoruz Türkiye'nin yönetişiminde demokrasi güçlenerek ve tabana yayılarak gelişmeye devam eder. Günün ilk kampanyasının konusu son günlerde gündemden düşmeyen ot düdürenlişinin de konusu olan ot'dan geçecek yol projesi. Ankara'dan Mehmet Canser tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Abdullah Gül. Talebi ise Ankara'da ODTÜ'den geçen yolun yapımının durdurulması ve alternatif çözümler üzerinde insanca konuşulması. Mehmet diyor ki, yardım et çünkü Ankara'nın senin yardımına ihtiyacı var. ODTÜ ormanından geçecek otobanın insanlara ve çevreye büyük zararlar olacaktır. Trafik sorunu bu yolda kesinlikle çözülmeyecek. Ankara'mızın havası daha da kirlenecek, etrafta yaşanan insanların günlük yaşamları etkilenecek, huzursuz ve karanlıkta bırakılacaktır. Dahası Helenistik, Galat Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserlerde yok olacaktır. Daha medeni, çevreye ve insana zarar vermeden trafik sorununa çözüm getirmek mümkünken böyle bir yol yapımında inat edilmesi insanlara ve çevreye önem verilmediğini bize açıkça gösteriyor. Adeta yangından mal kaçırırcasına kitlelerin tepkisini yok sayarak Saygısız, sevgisiz, vahşice ve insanlığa hiç de hiç yakışmayan bir yöntemle izinsiz bir şekilde orman yok edilerek inşaata başlandı. Sen ne yaparsın, nasıl hissedersin? Yüzüncü yıl mahallesi senin mahallene olsa düşün. Şimdi sanki yüzüncü yıl ve çiğdem mahallelerini senin mahallenmiş gibi hisset ve yardım et, imza ver. Ankara'da ODTÜ'den geçen otoyol yapımı durdurulsun, alternatif çözümler üzerinde insanca konuşulsun. Ayrıca senden rica ediyoruz. Lütfen vicdanı olan herkese bunu ilet. Onlar da yardım etsin. Çünkü Ankara'nın bizim yardımımıza ihtiyacı var diyerek imzacılara sesleniyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg ormanı adresini ziyaret edebilirsiniz. Oddu'dan İTÜ'ye uzanıyoruz. Sırada Tuğçe Kaya tarafından İTÜ rektörlüğüne yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Kampanyanın talebi işletme fakültesi bahçesinde yer alan tabelanın kaldırılması ve hayvanların yaşamına karışılmaması. Tabela ne mi söylüyor? Onu Tuğçe'den dinleyelim. Tuğçe, 27 Ekim 2013 tarihinde Facebook üzerinden elimize böyle bir fotoğraf ulaştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne konan tabelada yazanlar şu. Üniversite kampüsü içinde köpek gezdirmek, yerlere yiyecek bırakmak, hayvanlara barınak yapmak kesinlikle yasaktır. Lütfen çevre kirliliğine yol açmayınız. İTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı diye imzalanmış ülkemizde hayvanlara ait yaşam alanları yok. Bu sebeple birçok hayvan bizim çok yakınımızda yaşıyor. İkamet ediyor olduğumuz mahalle nasıl ki bize ait değilse ve hayvanları kovamıyorsak herhangi bir üniversitede de bu söz konusu değildir. Hayvanlara yiyecek vermek isteyen verir, barınak yapmak isteyen yapar, köpek gezdirmek isteyen de gezdirir. Üniversite ortamı dediğin genç bir bireyin en özgürleşmiş hali kazandığı yerdir. Ve siz okul sınırları içerisinde vicdanlarını devre dışı bırakmalarını emrediyorsunuz? Sizi dinlemek istiyorum. Nedir durum? Köşe noktaları değil de şuursucukça ortalık yere mi bırakıp duruyorlar hayvanlara vermek istedikleri yemekleri? Yapıyor oldukları barınakların neresi çirkin? Köpek gezdiriliyor da köpekler kakalarını mı yapıyor ortalık yere? Bana bahanenizi ya da sebebinizi söyleyin. Eğer ki herkesin rahatsız olabileceği durum yok ise ortada sizden ricam o tabelayı ve kurallarınızı kaldırmanızdır ki... Eminim aslında okul içerisinde bulunan öğrenciler de durumdan rahatsız olsaydı tabela koymaya gerek duymazlarınız diyerek muhataplara sesleniyor. Sırada engellilerin belediye ve yerel yönetimlerde temsil edilmesinin konu edilen bir imza kampanyası haberi var. İsmail Sarı tarafından başlatılan imza kampanyası talebi belediye meclislerinde engelli yurttaşlara yer verilmesi. İsmail diyor ki Türkiye nüfusunun yaklaşık %12.9'u engelli bireylerden oluşuyor yani yaklaşık... 9 milyon 675 bin engelli yurttaşımız söz konusu. Bu miktar engellinin aile çevreleri hesaba katıldığında bunların büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşamakta olup şehirlerin dolayısıyla yerel yönetimler olan belediyelerin meclislerinde engelli insanlar bulunmadığı için şehirlerde onların yararlanabileceği nitelikte cadde, sokak, tuvalet, alışveriş merkezi, banka hizmetleri çok zor şartlarda temin ediliyor." Engellilerin büyük çoğunluğunun bu hizmetlerde çok zor ulaşması, bu nedenle de evlerden dışarı çıkamadıkları gibi çok istisnai dahi olsa, örneğin işitme engelli bir yurttaş için polisten dahi yardım alamayacak durumdalar. Şehrin mimari düzenlemeleri onların engellerine uygun olmadığı için engelli bireylerin fikirlerinin alınmaması nedeniyle yapılan fiziki düzenlemeler dahi yeterli bir çözüm getirmemektedir. Daha sağlıklı bir çözüm için yerel yönetimlerde, büyükşehir belediyelerinde, İlçe belediyelerinde sorunun muhatabı olan engellileri temsil organlarında temsil edecek şekilde engellilere de yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyim diyerek sesleniyor. Şu anda mecliste bulunan bütün partileri muhatap almış bu kampanyasında. Sırada Kürtçe konusu var. Batman'dan Barış ikinci tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Google. Talebi ise Google Translate isimli çevre hizmetine Kürtçe dil desteği verilmesi. Barış diyor ki, dünyada yaklaşık yaşayan 50 milyonluk Kürt nüfusun adına sesleniyorum. Dünyanın en büyük çeviri platformlarından olan Google Translate de birçok dil barındırmaktadır. Orta Doğu'da en çok konuşulan diller sıralamasında ilk beşe giren Kürtçe'nin dünya dillerinin içinde kaybolmaması ve daha rahat anlaşım için ana dilimiz olan Kürtçe'nin Google Translate'de yayınlanmasını istiyoruz. Yapacağınız yenilikler, gelişmeler için 50 milyon Kürt halkının adına size teşekkür ediyorum diyerek Google'a seslenmiş bu kampanyasında. Son haberimiz size çevreciler arasında sıkça konuşulan Kurşunlu köyü dinlişinden. Kaan Baraj tarafından başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresine yönelik başlatılan imza kampanyasının konusu Kaz Dağları eteklerindeki Kurşunlu köyü Kan diyor ki, Kaz Dağları eteklerinde hayvancılık ve tarımla geçinen yaklaşık 100 hanelik bir köydür kurşunlu. Burada yaşayan insanların makam sahibi tanıdıkları yoktur. Ama makam sahiplerinin köylünün yaşama haklarını ellerinden almalarına hakları da yoktur. Maden şirketi geldi atalarımızdan bize kalan ağaçlarımızı kesmeye başladı. Biz bizim olan ağaçlarımızı, köyümüzü satmayacağız. Bu kıyımı, yıkımı durdurarak paranın, rantın, insan hayatından Önemli olmadığını ispatlayacağız. Bize yaşama hakkımızı verin diyerek sesleniyor. Muhataplarına, fetspat madenine karşı başlatılmış bu kampanya. Güneşli, adaletli günler bizimle olsun. Esen kalın.